Kanarya Severler Lokali. Yazan: Serap Işık. Dramaturg: Selma Fındıklı. Gün geldin sonunda. Tam da umudu kesmeye başlamıştık. Nerelerde kaldın? ...diyeceğim olanı biteni. Oh. Dinlen hadi. Yanakların al al olmuş. Canım benim. Niye koşturup durdun ki? Yoksa evden izinsiz mi çıktın aleleceli? Artık seninle bu çay bahçesinde... ...buluşmaktan yoruldum inan. Her buluşmamızda farklı bir bahane... ...uydurmam gerekiyor. Bugün anneme müşteriye elbisesini teslim edeceğim. Fermuarını almayı unutmuşum dedim. Tam ayakkabımı giyecektim ki. Baktın annen elinde bir tomar fermuarla... Başında dikiliyor. Yok canım annem pencerenin önünde bir oturuyorsa sabahtan akşama kadar geleni getiriyor <gülüyor> gideni götürüyor. Bir baktım babam dışarı çıkmışken kardeşine de uğrayıver dedi. Anlayacağın Yusuf'un çalıştığı oto galerisine de uğramam gerekti. Yusuf'u orada bulamazsın yoktur. Nereden biliyorsun? Biraz önce kale dibinde gördüm onu çünkü. Kahvanede oturmuş hararetli hararetli bir adamla konuşuyordu. Sohbeti koyultmuştu. kaledibi için hiç iyi konuşmuyorlar Mehmet. Kumarbazlar, eli silahlılar ne ararsan varmış orada. Ben de evde oturup dikiş dikerken siz nerelerde geziyorsunuz? Kanarya severler lokalinin su tesisatını çeker misin dediler. Koşa koşa gittim. Sormadım kale dibimi, neresi. Birkaç günlük iş. İyi para demek. Yusuf ne yapıyor ki orada? Zaten daha yeni başı dertten kurtuldu. Benzin istasyonundaki soygundan mı söz ediyorsun? Yusuf ne yapsın canım? O zaman orada çalışıyordu. Hırsızlar yakalandı sonuçta. Kardeşin temize çıktı. Temize çıktı çıkmasına da soyguncular arkadaşlarıymış. Bu seferlik atlattı ama böyle giderse bir gün başı derde girecek. Hayatla kumar oynuyor sanki. Daha yirmisinde kanı kaynıyor işte. Annen ne diyor Yusuf'a? Annemi biliyorsun toz kondurmaz oğluna. Yakışıklı oğlum der başka bir şey demez. Annemi tanımıyor musun? Onun için dış görünüş her şey. <gülüyor> Siz mahalleden taşındınız. Hala ne konuşuluyor biliyor musun? <gülüyor> Fıkra gibi. Ne söylüyorum ben? Çenem düştü. Benimle mi dalga geçiyorlar? Annen hakkında. Kızmayacaksın ama. Bilmem artık söyle bakalım kızacak mıyım kızmayacak mıyım anlarız. Söylemezsen de bozuşuruz bak ona göre. <gülüyor> hani Yusuf'un sünnetinde annen bir elbise giymişti. Hmm. Elbisenin rengarenk kuyruğu vardı. Hmm. E, tavus kuşu gibi olmuştu. Herkes gülmekten yerlere yakmıştı. <gülüyor> Annem gösterişi sever. E, o elbiseye de çok özenmişti. Gören hayran kalsın istemişti. Hayran kalmak mı? Bak yıllar geçti. ...hiç kimsenin aklından çıkmadı. Beni istemeye geldiğinizde bu hayranlığını... ...anneme kendin söylersin artık. <gülüyor> Aklımı peynir ekmekle yemedim ben. Annesini küstür... ...kızını iste. <gülüyor> Dur bakayım. Seni istemeye mi geleceğiz? Bunu mu demek istiyorsun? Çekmecede sakladığım alyansı... ...sonunda parmağında görebilecek miyim? Daha fazla neden bekleyelim? İkimizin de işi var artık. Oh... Sonunda... Hemen anneme bu konuyu açacağım. Ah, garson yaklaşıyor. Bilim ona iyi gider, değil mi? Yusuf, sen mi geldin? Ah, gündüz vakti işte olman gerekmiyor mu senin? Akşama bir toplantım var. Mühim bir iş. İzin aldım. Kredi kartına borç yaptım. Üftü, başı düzdüm. Ayakkabılarım eski ama olsun. Fazla görünmüyor. Saatim nasıl? Pırıl pırıl parladığına bakma. Sahte. <gülüyor> Dön bakayım şöyle. Aa, elbisen pek yakışmış. Saatin de pek güzel. Hiç de sahte gibi durmuyor. Şimdi söyle... Cebi dolu biri gibi görünüyor mu? Ay fabrikatör çocuğuna benzemişsin. Ama sadece görünüşün öyle. <gülüyor> Cep delik cepken delik. <gülüyor> Merak etme yakında paraları deste deste kazanacağım. <gülüyor> Saymaktan yorulacaksın. Ay ay ay nerede o günler? Bize de nasip olacak mı böyle şeyler? Bir iş teklifi aldım. Birkaç gün önce. Ay neden hemen söylemedin de bekledin? Hı, darıldım bak. Teklifin olgunlaşmasını bekledim. <gülüyor> Bak şimdiden iş adamı gibi konuştum. Ay, inanayım mı? Ha, i̇nanayım mı? Ne işi bu? Ne işi? Düş gibi. Ha. Her şey bir hafta önce başladı. Son sattığımız en gıcır arabayı ha. müşteriye teslim etmek için gidiyordum ki. Ha. Ne göreyim? Ha. Yolun kenarında bozulmuş bir araba. Ha. Beyefendi! Yardıma ihtiyacınız var mı? Ya, hiç sormayın. Birdenbire arabam stop etti. Motordan anlar mısınız? Fazla değil ama bir bakayım. Ya, elinizde kirleteceksiniz benim için. Medilimi çıkarttım bile. Merak etmeyin. Zaten kaportada da açık. Durum bir bakayım ha. Şimdi meseleyi çözeceğiz sanırım. Ya sağ olun, çok sağ olun. İlginenmeniz yeter. Ya o kadar moralin bozulmuştu ki. Biliyor musunuz sizden başka hiç kimse durmadı. Vızır vızır yanımdan geçip gitti bir sürüsü ama dönüp bakmadılar bile. Bir tek siz. Oldu işte. Basit bir kopukluk. En azından gideceğiniz yere kadar götürür sizi. Ya size nasıl teşekkür edeceğimi inanırım bilmiyorum. Ee şey buyurun ben size bir kartını vereyim. Ee, üstünde adres var. Yeni bir yer açtım da. Kanarya severler lokali. Kale dibinde. Muhakkak beklerim. Yolunuz düşerse muhakkak arayın beni. Anlaştık mı? İşte yeni iş ortağım artık. Yolda tesadüfen tanıştığım bu adam. Adı Kazım. Kısa sürede birbirimize öyle kaynaştık ki ben ona Kazım abi diyorum. Ay bu Kazım abi. Ay <gülüyor> ben de mı? yani abi diye verdim. Çok mu zengin? Cebi dolu bir iş adamı. Tuttuğunu koparan biri olduğu belli. Ay darılma Yusuf'cum ama bu anlattıkların bana biraz hayal mahsullü gibi geldi. Hani şu senin ara sıra söylediğin tatlı yalanlardan. Hiç olur mu? Bak Kazım abinin kartı cebimde. Şans yüzümüze güldü anne. Ay. Kazım abi bana iş da boşuna teklif etmedi ki. Ha. Beni zengin sanıyor. Aa. Hikayenin sonunu dinlemedin. Dikiz aynasına bir baktım Kazım abi beni takip ediyor. Arabasını teslim etmek için gittiğim o malikane gibi eve girdiğimi görünce durdu. Uzaktan beni izledi. Ben de numaradan bahçede salına salına yürüyüp evin köpeğinin başını okşadım. Kendi evimmiş gibi anlarsın ya. Ay keşke bizim evimiz olsaydı o ev. Babamın yapamadığını ben yapacağım. ...seni kraliçeler gibi yaşatacağım. Ay başka ne isterim. Hayali bile çok güzel. Hayalimiz gerçek olacak anne. İyi de Yusuf'cum... ...o kadar parayı nasıl kazanacaksın? <gülüyor> çok kolay olacak anne. Büyük balık yakaladık bu sefer inan. Ha. Yalnız... ...zengin olmamızın önünde küçük bir engel var. Ha. Küçücük bir sorun. Ha. Ateşi söndür hemen Aklımdan çıkıvermiş de ne yapayım Duymadın, Pes yani Evden çıkıyordum Pencerenin önündeydin Döndüm geldim hala oradasın Sanki tutkalla yapıştırmışlar seni oraya Şşş, bak yeni evlenecek olan bir çift var ya Üst kata taşınıyorlar Eşyaları geldi Ay Gül Koca kamyonu nasıl görmezsin Görmesine gördüm de bize ne bir anını bile kaçırmak istemedim. Mağm büfeler, yaldızlı avizeler yok yok. Hele bir vazoları var. Hii, ay boyum kadar. Elde getirdiler. Anla yani nasıl anne, değerli. Anne, sana ne onların vazosundan? İşin mi yok senin ha? Evet, <gülüyor> tabii. Ömrüm başkalarına imrenmekle geçti. Bir de bizim eve bak. Muhnebi'den kalma koltuklar, güve yeni bir halı. Öf. Salona yeni perde diktim, unuttun mu? Yoksa beğenmedin mi? Eh, neyse. Bari dışarıdan görenler bizi bir şey sanacaklar. Elimize para geçtikçe evi hale yola sokarız. Babanın malulen emekli maaşı kuş kadar. Senin kazandıysa kendine yetmez. Bak haline. Gözlerinin alta halk halka. Çalışıyorsun da ne oluyor ha? Kazanabiliyor musun? Ben halimden memnunum. Elim hiç boş kalmıyor. Diktiklerimi beğeniyorlar. Ay saf kızım. İki kuruşa dikersen böyle sıraya girerler tabii. Çok yakında daha iyi kazanmaya başlayacağım anne. Çünkü gelinlik dikeceğim. Biçki dikiş kursunda öğrendiklerimi ne kadar geliştirdim görmüyor musun? Ay Gül. İğne ile kuyu kazıyorsun. Bir arpa boyu yol gidiyorsun ama farkında bile değilsin. Tıpkı babana benziyorsun. Bak babana. ...kanaryalarıyla mutlu mesut yaşayıp gidiyor. Yusuf'un başına gelen o hırsızlık olayından sonra babam iyice içine kapandı. Sanki bilmiyorsun anne. Soyguncuların elebaşı Orçun aslında bizimkinin arkadaşıymış biliyor musun? Orçun da geçen ay hapisten çıkmış. Babam Yusuf için korkuyor anne. Yüzü bu nedenle gülmüyor. Yok yo, yok canım. Kanaryaları ötmüyormuş baban o yüzden karalar bağladı. Yusuf'umun dertlenecek bir şey yok... ...işleri yolunda maşallah... Hmm, emin misin? Biraz önce Yusuf'a uğradım... ...yerinde yoktu... ...bu işi de bırakmasın da... Yusuf'la bu oto galerisine girmeden önce ne hayaller kurduk... ...yumurta satar gibi araba satacağım anneciğim diyordu... ...şansa bak... ...araba satışları zınk diye durdu... Onun hayalden başka satacak bir şey yok... ...büyük hayaller ve hiç bitmeyen hayal kırıklıkları... Ha, şansı yok çocuğumun sadece... Ama çok yakında onun da benim de şans yüzümüze gülecek. <gülüyor> Herkes görecek. Nasıl olacak bu? Yusuf'un sanki bir mesleği var. Okulun ön kapısından girdi, arka kapısından çıktı. Müteşebbis benim oğlum. Hı. Tabii. Bugün ota galerisinde göremezsin. Şişt. Yeni bir işin peşinde. Ne? Korktuğumuz başımıza geldi. Yine mi iş değiştiriyor? Babam biliyor mu? Hayır. Bırak şimdi babanı o ne anlar. Bugün öğleden sonra Yusuf'um çıktı geldi. Üstünde böyle İngiliz kumaşından yeni bir elbise. Kolunda da pırıl pırıl parlayan bir saat. Otogalerisindeki işten daha maaş bile almadı anne. <gülüyor> Büyük bir projesi var. Proje mi? Yusuf proje ne demek onu bile bilmez. Ha, kendin para kazanamıyorsun diye kardeşini kıskanma. Anne. Kalbimi kırıyorsun ama... Bir aile iş kuracak çocuğunu destekler... Kösteklemez... Ben de öyle yaptım yavrum... Hem kaz gelecek yerden tavuğun esirgendiği görülmüş şey mi? Projesini sorsaydın bari... Zengin olacağız yetmez mi? Sadece... Küçük bir sorun vardı... Yusuf bana dedi ki... Hı. Anne... Büyük balık yakaladık. <gülüyor> Göreceksin sana ne istersen alacağım. Ay, ay, mücevherlerde alabilir miyim? Kuyumcu dükkanını eve getireceğim. Şıkır şıkır parlayan kristal avizeler. Lafı mı olur? Gönlün ne çekerse. Yalnız... Aa, yalnız ne, ne ne ne yalnız ne? Bana iş kurabilmem için biraz para lazım. Ee, şu bileziklerini verebilir misin? Ödünç. Ödünç. <gülüyor> Verdin mi yoksa? O, o, o altın bilezikleri biz zor günlerimiz için saklamıyor muydu? Zor günlerimiz olmayacak ya artık. Sen ipliği iğne deliğinden geçirmeye çalışırken... ...oğlum çuvalla parayı getirip önüme koyacak. Önümüze ne koyacağını görürüz. Ben de seninle... ...önemli bir konu konuşacaktım ama... ...iyisi mi mutfağa gidip şu tencereyi kazıyayım? Belki hala içinde kurtarılacak bir şeyler kalmıştır. Orçun hapisten çıktın demek Nasılsın Nasıl olacağım İş yok güç yok ortalıkta dolanıyorum Sen hala benzincide çalışıyor musun Oradan sayende ayrıldım Soygundan sonra bana kapıyı gösterdiler Bir iş yaptık Elimize yüzümüze bulaştırdık Sen ne yapıyorsun Kuyumcular çarşısında Hayırlı bir iş mi var yoksa Evleniyor musun Yok canım annemin bileziklerini satacağım Yeme beni oğlum Annenden yürüttün değil mi Ben hırsız mıyım İstedim verdi ödeyeceğim sonra Hep öyle denir ama olmaz Üstüm başım pek şık Babam aldı deme inanmam <gülüyor> Aklından iyi bir şey geçmez mi Orçun Senin burada işin ne peki Bak ortalık sivil polis kaynıyor vardı cabası Burada işler keza anlayacağım Kör noktalar var oğlum Kuyumcu dediğin sabah malını getirir akşam toplar anlarsın ya tak kar maskeni başına çek elinden çantasını <gülüyor> yok böyle bir düşüncem yok tabi kuyumcuları soyamazsın diye iddia ettin de bir yolu var demek istedim duymamış olayım Orçun hadi herkes kendi yoluna <gülüyor> sevsinler söylediklerimi duymamışmış aslında çok iyi çocuksun. Hoş çocuksun ama biraz aptalsın Yusuf. Sen de bizdensin. Bunu bir gün anlayacaksın. Giyinip kuşandım diye kendini bir şey sanma. ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne <gülüyor> Bu sefer on vurduk oğlum on ikiden <gülüyor> Cebi dolu kafası boş tam bir kuş beyinli <gülüyor> Şşt, numaramı yuttu ha. ha Araban bozuldu falan dedim hop düştü cik cik ee, Hep yardımsever bir avanak çıkar zaten Ben de altta kalır mıyım Hemen kendilerine şükranlarımı sunuyorum Şşt Recep. Ha? Duymuyor musun lan beni Hop ...kimden söz ediyorsun Kazım abi? Ee, yine beni pataklayacak mısın yoksa? <gülüyor> yok yok bugün pataklamayacağım sonra. Tabelayı astın mı? Ee, tab Tabelayı as dersin de asmaz mıyım patron? Üstünde kanavya sevevler lokali yazıyor. Ooo o kadar okumanız var demek Recep Bey. Baya mürekkep yalamışsınız <gülüyor> ha. Hele, hele büyük yazıları su gibi okuyorum. İki yıl okula gitmiştim ki ben ya. Babam ölmemişti Hikar, daha tabii. Kes kes kes, kes kes kes. Başlama yine hayat hikayeni anlatmaya. Yok yetimim de öksüzüm de... Yok ayakkabı boyacılığı yaptım da. Bana ne be? Hadi hadi işimize bakalım biz. <gülüyor> tamam. Bana bak dükkanın kapısına çana astın mı? Astım patron. Biri giydi mi... İçin için ötecek. Oo. <gülüyor> Avuçlarım kaşınıyor Recep. Para gelecek Recep, para para. <gülüyor> Avımız akşama dükkana düşer. Ha, bu öyle üstü çayışmıştınız ya. Adı neydi? Yeni av. O mu patron? Ha, ha. Adı Yusuf. Oğlum çak bu adı kafana. Yusuf Yusuf. Hmm. Baba parasıyla heyecan arayan avanan teki. Evini görsen var ya inanmazsın. Herif de para çuval Recep. E, e, e, t -t tamam da patron. E, madem parası var. Senin kumav masanda kendini neden pul gibi avcatıyor ki? Dostuyum ya. Ha. Ha. Babam zengin Kazım abi. Biliyorsun zengin sen başarılısın. Karşısında ezilmekten bıktım usandım. Övünmek gibi olmasın, Pokerde de esaslı oynarım. Madem sen de tüyoları vereceksin, babamın karşısına çıkıp ben de para kazandım demek istiyorum. Çaktın mı köfteyi Recep? <gülüyor> Bu Yusuf Efendi var ya Yusuf Efendi. Bulacak karoyu, alacak parayı. Hesapta tabii. Aa, önce yemleyeceğiz yavaş yavaş, sonra senetleri imzalatacağız. <gülüyor> Nasıl numara oğlum? Anladım anladım. Ee? Bana imzalattığın senet gibi. Öde öde bitmedi bak. Ben senin neyin var sanki? Ciblün kabadayısı. Sen de para mı var? Kafan çalışmaz, elinden iş gelmez. Ee, öyle deme patron. Her işe koşuyorum ben. Ee, döşeye ee, yattığımda, hep yanım yorgunluktan sızım sızım sızlıyor var. Aç karnın doyuyor işte daha ne? Daha ne istiyorsun oğlum. Hadi hadi hadi hadi. Konuşup duracağına in şu bodruma da tezgah kuracaksın et hadi. Hadi oğlum hadi hadi hadi. Patron, ah, seninki geliyor. Yusuf'u soyarken kullanacağın oyuncu kadın. Hmm, para kokusu. <gülüyor> Nasıl da herkesi çekiyor değil mi? Can. Bir bir düşüyorlar çukura. Hoş geldiniz madam, hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk Mesiu. Çağırdım geldim. Ne işi bu böyle sabaha kadar? Birini söğüş diyeceğiz de. <gülüyor> Adı Yusuf. Ağzı süt kokuyor daha. Cebi dolu bir avanak. Eh, senden başka iki oyuncu daha var. Onlar da adamımız. İkisi de poker profesörü. Ha? Aa, poker oynarım ama profesörü de değilim doğrusu. Kazım biliyorsun sahne oyuncusuyum ben. Poker oyuncusu değilim. <gülüyor> sen kahkaha atacaksın durmadan. İyice kafasını karıştıracaksın bizim safın. Hı. Ben de hileli desteleri dağıtıp dağıtıp duracağım. He? Önemli rolleri severim. Bu kumarbaz kadın nasıl biri? Ee, şimdi senin hikayen şu. Ee, sen o kadar zenginsin, o kadar zenginsin ki. Yani böyle açmışsın, taşmışsın. <gülüyor> ha, tek bir felsefem var. Senin için hayat bir kumar. Ancak kumar oynayınca mutlusun. Anladın mı? <gülüyor> öteki iş arkadaşlarımın hikayesi ne peki? Ötekileri işte biri hapishane kaçkını. Ha, öteki de kumarda borçlanmış. Bir türlü borcunu ödeyemeyen bir banka memuru. Ya. Ya zavallının tek inanır Eline birkaç kuruş sıkıştırınca bu kumpaslara geliyor. Ne yapacak tabii yani? Benim rolüm ağır bak. Sürekli kahkaha atan, şımarık zengin kadın. Ah. Hirene ben kapatacağım. Bir susarsam <gülüyor> yanarsın. Ooo. Madam bak sahneye çıkarken ne alıyorsan o parayı veririm ha. Hiç aklında kalmasın. Ne eksik ne fazla. Aa, iyi de ben artık dizilerde oynuyorum. Anlaşıldı anlaşıldı. <gülüyor> ha, paranı iş bittikten sonra alacaksın ama. Ha? Bak istediğim rakamı şuraya yazıyorum. <gülüyor> Böylesi daha artistik. Recep şu test gitmedi mi daha? Ha? Öğleden sonra temiz temiz giyinip bir hava dışarı çıktı. Ee, Soha döndü. Ee, sevgilisiyle buluştu herhalde. Yoksa niye öyle süslensin ki? Ay sen de kimsin? Ha? Recep söyleyemiyor. Ne şeker? Madam madam madam kafamı karıştırıyorsun. Ha. Recep. Ha. Oğlum şu tez saçıyı boldumdan çıkart hemen hadi. Hadi hadi. Tamam tamam. Ben sen ne dersen yapmıyor muyum Kazım abi? Ortalığı temizlemek bende. E, Çavşı bende. icabında vuv kıvış devir bende. <gülüyor> 40 yılda bir misafirimiz geldi. Üstelik beni çok sevdi. Hadi yav, hadi. Allah Allah. Ay tartışmayın Allah. çocuklar. Uzun yapın kısası. Sizin safı pokerde soyup soğana çevireceğiz. Sonra da senin şefkatli ellerine teslim edeceğiz. Artık senet mi imzalatırsın? Kötek mi atarsın bilemem. Kötek mi atarsın Ay Ay kıyamam sana. Ama bak. Bana demezsen demersen konuşmam Vecip. Madam, madam, ee, madam, ee, sen hangi dizide oynamıştın? <gülüyor> la sana ne oğlum, sana ne la sana ne? <gülüyor> hangi dizide oynamış sonamış? Hadi oğlum, yürü git. Ya müsyüz, azarlamayınız <gülüyor> adamı. Vecip, <gülüyor> yıkıldı ortalık. Beni nasıl hatırlamazsın sen? Başrol oyuncusu yoldan geçerken duruyor ve bana adres soruyor evet evet küçük bir roldü ama rolümü büyüttüm ben. Aşağı bir şey. ben de bir dizide göğünebilir miyim adam? Recep. Oğlum basket şuradan diyorum sana hadi. Masayı hazırla. Yeşil çuval tusunu falan ört. Hadi hadi hadi hadi. Hadi canım. Hadi hadi ben de kaçıyorum. Gidip saçımı başımı yaptırayım. Sonra görüşürüz tamam mı? Ciao. He ciao ciao. Heh. Hava karardı ışığı niye açmıyorsun Şş, Yeni taşınan komşularımızın evindeki avizeleri görüyor musun Gül Ay nasıl parlıyor <gülüyor> Hala onları mı gözlüyorsun Bak perdeleri takıyorlar artık evlerini göremeyeceksin ah, Ne güzel eşyaları var Taşırlarken gözlerimi ayıramadım ah, Gül Hı. sen de istemez misin böyle güzel eşyaların olsun ha? Önce anlaşabileceğim bir eşim olsun da eşya nasılsa olur. Ay ay senin kafan hiç değişmeyecek. Dediğim dedik. Dua et Yusuf'un işleri yolunda gitsin de çeyizini tamamlayalım. Yusuf önce kendini kurtarsın anne. Başını derde sokmadan. Ben yavaş yavaş her şeyimi yaparım. Acelesine. Ah ah. Baban genç yaşta bacağını feda etmeseydi her şey daha başka olurdu. Anneciğim hepimiz birlikteyiz sağlığımız yerinde mühim olan bu değil mi? Hem ben seninle bir konuda konuşacaktım ya. Hı. Şimdi konuşalım mı? Söyle konu ne? Şey yani nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Biri beni istemeye gelse ne yaparsın? Ee, ne mi yaparım? <gülüyor> Tabii hemen ne iş yapıyor diye sorarım. Tüccar mı, bir yerde müdür mü, evi barkı var mı? Bunları mı sorarsın? Bir işte usta olsa, gelecek vaat etse yine istemez misin? Aa, vaatlere karnım tok benim. Dereyi görmeden neden paçayı sıvayım? Her şey para mı anne... Senin kalbin yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Olmaz mı? Bir kalbim var ama seninki gibi böyle sevgi pıtırcıkları yok içinde Şike. Oo! Bugün bütün erkenciler burada. He, Yusuf da geldi. Oo Yusuf'cum, hoş geldin aslanım, hoş geldin. <gülüyor> Gel. Gel otur şöyle gel. Çok heyecanlıyım Kazım abi. Yerimde duramıyorum. Oğlum bir kumarbaz heyecanını göstermez. Bak renk verirsin yoksa ha. Tüyo vereceksin gerçekten değil mi? Ya laf azdan bir kere çıkar Yusufcuğum. Sen bana bir iyilik yaptın. Ben de sana karşılığını misliyle vereceğim. Aman abi. Ne yaptım ki? Herkes yapar benim yaptığımı. Öyle deme. Arabam yolun ortasında bozuldu. Bir Allah'ın kulu durmadı. Kimse dönüp bakmadı. Ama ama ama sen durdun. Bir tek sen geldin. Gelip yardım ettin bana Yusuf. Ha, kendi kendime dedim ki bravo çocuğa. Altındaki lüks arabaya bak. Zengin çocuğu besbelli. Ama Halden anlıyor. Bravo dedim bravo bravo. Tesadüf işte. Oradan geçiyordum. <gülüyor> Büyütme. Hem sen de beni zengin edeceksin. ...zengin çocuğu diye anılmaktan kurtulacağım. Aslanım ben seni anlıyorum. Altındaki lüks arabada... ...babanın sonuçta. Üstündeki şu harika elbise de babandan. E sen de haliyle... ...böcek gibi eziliyorsun yani. Ama üzülme. üzülme Yusuf'cum. Onun karşısına öyle bir cebi dolu çıkacaksın ki... ...bu sefer... ...sen onu ezeceksin. Kalbimi okudun Kazım abi. Benim de cebim de olsun Annemin yüzü gülsün. Yani... Kimseye minnet etmeyeyim istiyorum. Ya tabii canım kim istemez Yusufcuğum? Kim istemez ya? İşte biz de sektör olarak bunun için varız. Yani zenginleri böyle bir araya topluyoruz. Birilerine azıcık sövüştüyüp şanslı adamı ki bu sen oluyorsun. Paraya boğuyoruz Yusufcuğum. <gülüyor> Gerçekten mi? O ben miyim? Evet. <gülüyor> Kazım abi. Aklıma takılan küçük bir şey var. Biliyorsun Kumar oynatmak yasak. Ya polis baskınına uğrarsak? Merak etme sen. Bak. Ah, şimdi şu rozeti yakana takıyorum. Yaklaş bakalım. Gel gel gel. Ah, evet. Gördün mü rozetin üstündeki kuşu? Ha? Kanarya severler lokalinin bir üyesisin artık. Hepimizin derdi bu cikcikler. Çaktın mı köfteyi Yusufcuğum? Biraz sonra kanale severler. Bir bir bodruma düşerler. Oyun başlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu yorgunluk kahvesi iyi gitti anacığım. Eline sağlık. Ama yine laf dinlememişsin. Kahveye nohut katmışsın. Alışkanlık işte Mehmet'im. Kahveyi değirmenden geçirirken kavrulmuş nohut koymaya alışmışım bir kere. Artık kazancım yerinde. Yorma kendini. Oh, idare etmeye alışmışım. Can çıkar, huy çıkmaz. Ne zorluklarla kazandığını bilmiyor muyum? Elin hep pisliğin içinde. Sana kıyar mıyım hiç? İşim bu anacığım. Su tesisatçılığı, pis iş. Ama ne önemi var? Midemi bulandıran insanların ahlaksızlığı. Elin kirine bir kalıp sabun yetiyor da artıyor bile. Haklısın haklı olmasına da. Baksana kör karanlıkta gelebildin evine. Hiç ara vermeden mi çalışıyorsun böyle? İş olsun da anacığım, çalışalım. Oturup dursan da zaman geçiyor. Didinip dursan da. İşlerin yolunda olmasına seviniyorum oğul. İşlerin çok. Hani büyük bir iş aldım diyordun. Dernek miydi ne bitmedi mi o iş yoksa yeni işler mi geldi üst üste Kanarya severler lokalindeki işi diyorsun Lokalin bodrum katında hücre gibi bir odaya lavabo yapıyorum Odayı görsen tepede bir penceresi olan izbelik Bağırsan tepinsen sesin duyulmaz İn gibi bir yer Yerin dibinde o odanın işi ne ki Bize ne sana paranı düzgün ödüyorlar mı Yine de kafamı kurcaladı işte Ha, e, Pembe çizgili gömleğim ütülü mü anacığım? <gülüyor> Son günlerde bir süs bir püs. İşini de kurdun. Kalbinde kimse yok mu? <gülüyor> ben de sana... Ya, bu, ...bu konuyu nasıl açayım diye düşünüyordum. Bir haller var senin üstünde zaten. Gel acıma, anlat. Bizim mahallede otururlardı eskiden. Gül... E, Kardeşi vardı hani Yusuf. Hatırlamaz mıyım canım? Hani iş arkadaşını kurtarmak için bacağını feda eden adamın kızı. Gül iyi hoş da annesi yenilir yutulur değildi. pek ne oldum delisiydi? Anacığım ne yap et. Gülü iste bana. Gözünü seveyim. Annesini de idare et artık. <gülüyor> annesi de canımızı isteyecek değil ya. Altın bileziği de hazır. Babaannenin bana taktığı taşlı yüzüğü de. Yine esvaplarımı giyer tez zamanda gülü istemeye giderim. Sen hiç merak etme. Çok yaşa anacım. İçim rahat. Bir uyku çekeceğim bu gece. Evet. <gülüyor> Kıymetli konuklarımız... Ee, bu elden sonra böyle bir ara verelim diyorum. Uygun mudur? Ay, oturmaktan bacaklarım uyuştu. Gece yarısı oldu değil mi? Çoktan. Size bir kahve yapayım mı adam <gülüyor> Ara verdiğimizde lütfen. Niye kimsenin sesi çıkmıyor bu masada? Aa, herkes sus pus. <gülüyor> Madem, Yusuf Bey'den başka kazanan yok da ondan. <gülüyor> Markalar önümde kule gibi yükseliyor. Bunlar... Para mı şimdi? <gülüyor> bir de soruyor. Kuzum kazanmaktan yorulmadınız mı siz? Bana mı söylediniz? <gülüyor> Kazanan başka biri var mı? <gülüyor> para kazanmak... ...bu kadar kolay mıymış? <gülüyor> Kumarda para kazanmak da kolay... ...kaybetmekte. Yaz bunu bir tarafa parlak çocuk. <gülüyor> Açıyorum. Flosh royal. Daha iyi bir el yok. Yusuf... ...dikkat edin de kuleniz yıkılmasın... Çünkü üstüne bir marka bile eklenecek hali yok. Ah, herkes hava almak için yukarı çıktı. Siz ve ben kaldık burada. Ben de yukarı çıksam iyi olacak. Burada insan nefes alamıyor. Aa, aa, aa, markalarınızı bırakacak mısınız? <gülüyor> Çalarım bak. Onları da yanıma alamam ya. Buraya bağlandım kaldım. Hmm, asmayın yüzünüzü. Para mutlu etmiyor mu sizi? Ya, tuhaf ama... ...hiçbir şey hissetmiyorum. Sadece hava almak istiyorum. <gülüyor> Para ve hava. Bu iki sözcüğün... ...yan yana gelmesi ne tuhaf. Ne demek istiyorsunuz? <gülüyor> Anlayamıyorum. <gülüyor> Para çok önemli görünürken... ...birden... Hava her şey olup çıkıyor. Oh, boğuluyorum sanki. <gülüyor> Şu yaka düğmemi açın. Ay, açın açın ya. Açın felahlayın. Bundan sonra olacakları göğüslemenize yardımcı olur. Muamma gibi konuşuyorsunuz. Sizi anlayamıyorum. <gülüyor> Bu delikten ne işiniz var adam? Sizin gibi kibar bir kadın niye kumar oynar ki? <gülüyor> ben ben kumar oynamıyorum ki. Benimki sadece bir rol. Bence siz de kumar oynamıyorsunuz. Kumar oynamıyoruz da ne yapıyoruz? <gülüyor> Sizin oynadığınız kumar değil. Çünkü siz hayatınızda oynuyorsunuz. Yusuf, oğlum neredesin? Baba. Yusuf, ba babacığım uyan, ee, hadi. E Hadi babacığım geçti. Geçti bak. Karanlık. Bak. Kötü bir Karanlık. ya. Karanlık. Bu, bu, bu tanımadığım adamlar kimler? Babacığım çoktan gün ağardı bak. Ben şimdi pencereyi de açarım. He. Çok aydınlık. Aydınlık her yer. Gördün mü? Ha. Gül. Kızım rüyamda Yusuf'u görüyordum. Başı dertliymiş. Yüreğime iniyordu Babacığım rüyası bile seni mahvediyor Gerçekten başı derde girse ne olacaksın kim bilir Merak etme olur mu Herkes iyi Yusuf odasında uyuyordur Annem de salonda yine pencerenin önüne oturmuş Sokağa gözlüyor ee, e, Koltuk değneğimi uzat bana Gül Tamam al. Kalkmak istiyorum al bakalım. Evet tamam Tut, tut elimden Gel babacığım hadi yataktan... ...rahatça kalk. Heh. Rüyamda Yusuf izbelik bir yerde... ...acı içinde kıvranıyordu. Hı -hı. Hiç tanımadığımız insanlar... ...çevresini sarmış... ...ona kötülük yapacaklarmış. Rüya bu baba. Rüyada insan ne görmez ki? Geçti gitti. Hadi uyandın artık tamam. Geçip gitti mi gerçekten? Yoksa yeni mi başlıyor her şey? İçimdeki bu sıkıntı da Ne? Ama oluyor neredeyse. Bu partinin de sonuna geldik arkadaşlar. Heh. Yusuf Bey şans işte. Birdenbire döndü ne yapacaksın? Nasıl değeri verdi önümdeki kule? Sıfırı tükettim. Şimdi ne yapacağım? Aman siz zaten zenginsiniz. Ben size söylemedim mi? Kumar bu. Tadı burada. Heyecan. Ama bana söz vermişti. Sözünden döndü. Kim söz vermişti? Şans birisi mi? <gülüyor> Bakın şimdi karşınızdaki adamın omzuna kondu. Bu bir kabus. Gerçek olamaz. Arkadaşlar bağış kapandı. Şimdi konuklarımızı yukarı alalım. Ödemeler orada. Hadi arkadaşlar. Buyurun buyurun. <gülüyor> of, aklım almıyor. Bana bunu nasıl yaparsın Kazım abi? Oğlum bırak yakalım. B bırak ya Recep, <gülüyor> oğlum gel tutsun Anya. Bırak. Kuma patron. Kumar borcu. Namus borcu. Kazanırken iyi değil mi? Hem sen ödemeyeceksin ki babanın ellerinden öper. Çek ellerinin üstünden Recep. Beni burada tutamazsınız. Gitmek istiyorum. Ah! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güldürme beni. Seni burada isteyen kim oğlum? <gülüyor> Bu senetleri imzalayacaksın. <gülüyor> Ondan sonra tıpush tıpush saray yavrusu evinin yolunu tutacaksın. kapış e, O senetleri nasıl öderim ben? Bilmem. E, Ama sana ödeteceğime emin olabilirsin. E, e, kanım damarlarımdan çekiliyor sanki. Patron, patron. Ev, kas katı geçidi ya. Vallahi. Yusuf, oğlum uyan kendine gel. Yusuf. E. Bir an babamı görür gibi oldum. Şu kapının önünde bize bakıyordu uzaktan sessizce. Baba, baba, baba, Eyvah. baba, baba, Oğlan baba, baba, ya. baba, Ne oldu, ne oldu kim bu ah. Anne Bibi sen neler oldu Alçak sesle konuş duyacaklar ah, Senekiler çoktan ayaklandı Aa, Şu haline bakılırsa Yakan paçan bir tarafta işlerin iyi gitmemiş ha? Neredeyse bayılacaktım İyi ki kapıyı hemen açtın Niye kapı çalıyorsun Anahtarın yok mu senin <gülüyor> her şeyi mi kaybettim? Senin bileziklerin de, de her şeyi. <gülüyor> Bunu bana nasıl yaparsın, aptal? <gülüyor> Anne, Omzuna başımı koyup ağlamak istiyorum. Koru beni, ne olur. <gülüyor> Gül haklıymış. Yine başına derde soktun, değil mi? <gülüyor> beni de mahvettin sen. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Mahvolan benim. Anne. Kim geldi sütçü? Aman anne anne anne. Başka laf bilmez misin, misiniz? Yusuf anahtarlarını unutmuş. Yarı yoldan dönmüş. Şişt, içeridekileri pirelendirmeden git artık Yusuf. Nereye gideyim anne? Hangi deliğe girsem bulurlar beni. Ha, kim bulacak seni? Yine ne işler karıştırdın? Her şeyi. Hayal ettiğim parayı kazanmak için yaptım. Üstüme iyilik sağlık daha neler? Ben sen adam ol diye uğraştım o kadar. Şimdi böyle mi olduk? Bana yardım etmezsen... ...bana kıyarlar anne. Ay, ay, ne yapabilirim ki? Ha? Elimden bir şey gelmez. Güle güle Yusuf. Başının çaresine bak. Git saklan bir yerlerde. Unuttur kendini. Söylemesi ne kadar kolay değil mi? Sonuçlarını tahmin bile edemezsin. Aa, ay, evi biliyorlar mı yoksa? Hayır hayır bilmiyorlar merak etme. Dünyada... En büyük mutluluk mışıl mışıl uyuyabilmek. Sabah kalkınca da taze demlenmiş çayın kokusunu duyabilmekmiş meğer. Ay zavallıcık. İmren de bak. İnsanların hizmetçileri tepsiyle kahvaltısını yatağına getiriyor. Öyle hayatlar da var. Güldürme beni. Allahım bu kapsudan kurtulabilecek miyim oh, çok üşüyorum şu atkıyı başıma sarayım Ne kadar soğuk Neredeyim ben kuyumcular çarşısı değil mi bura evet işte daha dün Orçun'la karşılaştığımız yer Orçun ne demişti Kuyumcu dediğin sabah malı getirir, akşam toplar. Anlarsın ya. Tak kar maskeni başına, çek elinden adamın çantasını. Olur mu? Yapabilir miyim? Başka çarem var mı? Yanın çıkıntısına sineyim. Tam saati. Bütün kuyumcular bir bir dükkanlarına geliyorlar. Şu gelen adam... Köşede arabasından indi. Elinde çantasıyla yaklaşıyor. Ya çantanın içinde sadece evrak varsa? Hayır. Düşünecek vaktim yok. Çantasını kapmalıyım. Başka seçeneğim yok. Beni görmedi. Yaklaşıyor. İmdat! İmdat! Çantamı çaldı! Yetişin! Polis! Polis kaçıyor! Yardım edin! Kuyumcular çarşısında bu sabah bir soygun gerçekleştirildi. Çok sayıda değerli taşı Recep. ve yüzlerce altın hırsızlık. Oğlum baktın la şuradan kapat. Henüz Hı bilgi edin. Oğlum kapatana diyor. Olayla ilgili araştırmaya Aa. devam ediyor. İlacelik ben mi kapatayım? Ama dinliyordum ben Kazım abi. Kapatmasaydın keşke. Bak Bibi kuyumcuyu soyup soğana çevirmiş. <gülüyor> Organize işler onlar oğlum. Bizi aşar. At oğlum. <gülüyor> Tamam. Ee, burada burada Yusuf'un anahtarları kalmış. Yalnız bu anahtarlar... ...senin dediğin gibi... ...kocaman bir evin anahtarları olamaz bence. Başka... ...başka bir evi vardır oğlum. Anlarsın ya... ...hani kafasını dinlemek istediğinde... ...gidiyordur falan Ha? Hmm. <gülüyor> ya boş boş konuşuyorsun Recep. Hadi evini görmedin. Üstünü başını da mı görmedin oğlum? Ya, tamam tamam. Öyle diyorsun da patron... Ayakkabı lavı tıpkı benimkiler gibiydi. Yani ucuzundan. Ya ayakkabı bu birbirine benzer. Allah Allah. Hem sen ne anlayacaksın ki paraya para demeyen adamın ayakkabısından? Ömründe görmüş müsündür ki? acaba? Niye öyle diyorsun patron? Yıllardır o ayakkabı lavdan giyeyim. Ne öyle de görsem tanırım. Hadi baş baş konuşma. Hem saatine ne demeli peki? Pırlanta taşlı oğlum. Ha, bilmem valla. O da taklit gibi geldi bana. O salak beni kandırdı mı demek istiyorsun sen, he Oğlum, adama senet imzalattım, senet, senet. Ödeyecek nasıl olsa? Hele bir ödemesin var ya. İyi de, babası yoksa nasıl ödesin? Evini biliyorum, güzel kapısına dayanırım. Oğlunun imzaladığı senedi babasının burnuna sokarım. Tamam patron, tamam tamam, sinirlenme sinirlenme. Sen haklısın tamam. Su tesisatçısı geldi. Haberin olsun. Oğlum bir de bu adam var ayak altında ya. Kafayı yiyeceğim ya. Ooo hoş geldin Mehmet Usta ya. Ya usta bu tesisat işi bugün biter artık değil mi? Ortalık delik ya. Bitirmek için gayret edeceğim. Temiz iş olsun. Varsın birazdan uğraşayım. İnsan aldığı parayı hak etmeli değil mi? Koşun. Sese gel sese. Mertibenin altındayım. Yusuf. Ne işin var benim kapımda? Saatlerdir buradayım. Seni bekliyorum. Ne iş? Niye yolumu gözlüyorsun bakalım? Dökül. Hiç sorma. Peşin peşin söyleyeyim. Başım belada. Çok korktum. Bela senin arkadaşının öteki adı. <gülüyor> Geç hadi içeri. Benim fakirhaneye. Evin güzelmiş. Şu televizyona bak. Sanki sinema perdesi. Hiç de hapisten yeni çıkmış bir garibana benzemiyorsun. Bırak şimdi beni. Sende bir hal var. Hayırdır? Şu çantayı görüyor musun? Kuyumcular çarşısında. Sahibinin elinden kaptım. Ama içinde ne olduğunu bilmiyorum. Vay vay vay O sensin demek ki Ortalık çalkalanıyor oğlum Bizim günlerdir yapmak istediğimiz işi Sen tek başına bitirivermişsin Pes doğrusu Başın belada dedim ya <gülüyor> Böyle bela her başa lazım oğlum Külçe altınlar elmaslar Nereden biliyorsun çantanın içindekileri Çanta kilitli Şimdi açarım o kilidi. İçindekileri görür gibiyim. Yaşadık oğlumu yaşadık. İçinden dediğin şeyler çıkarsa... ...kolayca satabilir miyiz ki? Hemen bugün okuturuz. Alıcısı hazır. Bu kadar kolay demek bu işler. Hiç aklıma gelmezdi hırsızlık yapabileceğim. <gülüyor> ben sana daha dün söylememiş miydim? Sen de bizdensin diye... Olacak iş değil. Çarşıya neredeyse karakol kurduk. Nasıl rahatça kuyumcunun elinden çantayı çekip alırlar? Kim? Hangi çete? Komiserim, kameralara bile doğru dürüst yakalanmamış. Çok usta biri. Yüzünü bir atkıyla saklamış. Bu tuhaf gelmiyorum sana. ...sanki plansız bir iş gibi. Tabii dikkat çekmek istememiştir. Havanda su dövüyoruz. Hiç iz bırakmamış. Sen yine de bir memuru görevlendir. Eldeki kamera kayıtlarını tekrar tekrar izlesin. Belki bir şey yakalarız. Tamam efendim. Yalnız bir şey var. Dünkü kamera kayıtlarında... ...daha önce benzinlik soygununa katılmış... ...Orçun adında birini saptadık. Bugünkü gasp olayıyla ilgisi olabilir. Hatırladım. Küçük ya, bir şete. Evet, Orçun'u gözetlemeye alın. Evine, gittiği her yere sivil polis koyun. Bu işi kısa sürede bitirelim. Emredersiniz. Orçun, dün akşam Kazım abi şu Kanarya severler lokalinin rozetini yakama takarken... Kumarda kazanacağıma ne kadar da emindim. Rozet pek afili ama cık, gerisi gelmedi. E oyunu kaybettin demek Yusuf. Hiç sorma. Son kuruşuma kadar verdim. Bu da yetmiyormuş gibi bir de borçlandım. Ya bırak üzülmeyi şimdi zenginsin. <gülüyor> Ağzına kadar altın ve elmas dolu bir çanta. Çantanın içinde ne olduğunu bilmiyor muydun gerçekten? Masum çocuk. Sadece tahminli. Biraz da çaresizlikten oldu her şey. Masum oynayıp durma Yusuf. İnsanın hırsız olduğunu kendine söylemesi kolay mı sanıyorsun? Bak ağlatacaksın beni. Paranın peşindesin sen de tıpkı benim gibi. <gülüyor> Haklısın. Sanki senden bir farkım kalmış gibi söylenip duruyorum. Altınları gelip alacaklar mı gerçekten? Tıkır tıkır parayı ödeyecekler mi? Beş dakikaya kalmaz zil üst üste iki kere çalacak. Sonra parayı elimize sayacaklar. Ha, elmasları da kesip satacağız. Birkaç gün geçsin üstünden. Ee, Bu kadar parayı ne yapacaksın bakalım Yusuf? Annemin bileziklerinden parasını vereceğim. Kalbimi boşuna kırdığını düşünüp üzülür belki. Anneni daha çok üz bence. Al bütün parayı koy önüne. Gözü gönlü doysun kadının. <gülüyor> Kumar borcumu bir hafta içinde ödemem lazım. Bir hafta uzun zaman. Asıl para elmastan gelecek. Acele etmeyeyim diyorsun yani. Bir hafta süren varmış. Niye şimdiden gidip eline sayacaksın ki? Belki de annem bugün bana kızmakla haklıydı. Kafam durdu sanki. Senin de kafan çalışmıyorsa yani. Biz senin yaptığın bu işin günlerdir peşindeydik. Bir türlü beceremedik. Sen bu camiada efsane oldun arkadaş. Ya Orçun yakalanmayız değil mi? Gamlı baykuş. Eşgalin polisin elinde yok. Olsaydı nefes aldırmazlardı sana. Sicilin mis gibi temiz. Nasıl yakalayacaklar seni? Hiç alışık değilim böyle şeylere. Başladık. Hep bir temiz aile çocuğu hali. Ama hırsızın önde gideni. Tamam. Gerçeği kabullenmeliyim. Bir daha çenemi açmayacağım. Bu kadar değerli taşları nerede saklayacağız? Yanımda taşıyamam. Banka kasasına da koyamayız. Sen hakikaten safsın Yusuf. Bir de banka kasasına koy bari. Yok artık. Benim bir zulam var. Elmasları naylon torbaya tıkar orada saklarız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Altınları almaya geldiler. Başardık. Gördün mü bak. Sanki günün saat ayarı mübarekler. Tabii iş adamı hepsi. Vakit nakit. Ay Allah'ım sen aklıma mukayet ol. Ay bu kadar çok parayı bir arada görmemiştim. Yusuf senin. Bu sabah beni itip kalktın ama işte kazandım. Getirip paraları önüne koydum. Aa, ay deme öyle deme. Sabah söylediklerimi oldu tatlı çocuğum. Seni öyle mezardan çıkmış gibi karşımda görünce ay çok korktum. Bırak şu anın tadını çıkarayım. <gülüyor> ay, biliyordum canım yavrum. Başaracağını biliyordum. Parayı nereden bulduğumu sormayacak mısın? Ya çaldıysam? Aa, dikkatli ol yakalanma yeter. Paran oldu mu herkes önünde eğilir. Bu meret o kadar mucizevi bir şey demek. Hatırlıyor musun anne? Yıllar önce vitrinde bir şapka beğenmiştin. Gelip gidip ona bakardın. Ben içimden bir an önce büyüyüp sana istediklerini almak için yemin ederdim. Ee, hangi şapka hatırlamıyorum. Ay o kadar çok şeyi birden beğenirim ki ben. Oh biri boğazımı sıkıyor sanki. Ya yakalanırsak? Ay ya kim ya kim yakalayacak mı seni? Ben bu parayı kaybedersem deliririm. Yani birbirinin tıpatıp aynı sıkıntılı günler. Ay tren vagonu gibi arda, arda dizilirse yaşayamam. Pencere önünde oturup başkalarının hayatlarına bakmak istemiyorum artık. Kalbindeki huzuru kaybetmeyecek misin? Huzur mu? Ay seni anlamıyorum. Bak bana, bana bak. Para ayaklarımı yerden kesti. Ay uçuyorum Yusuf. Niye sustun anne? Şimdi de sapsarı oldun. Perdeler açık. İçerisi görünüyor. Ya birileri dürbünle bakar da dudaklarımızı okursa? Paraları saklamalıyım. Elimde dalılar yoksa yine beş kuruşsuz kalırım. <gülüyor> anne. Anne iyi misin? Aklına nasıl geliyor böyle tuhaf şeyler? Aklın yerinde kaldıysa tabii. Sen gelmeden bir çay söyledim Gül. Ne içersin? Ne olursa. Niye çağırdın beni Mehmet? Telefonda sesini duyunca bizimkiler anlayacak diye ödüm koptu. Kötü bir şey yok ya. Evlilik konusunu anneni açtın mı Gül? Konuyu anneme açmaya çalıştım. Çalıştım ama çok fazla bir şey konuşamadık. Yani annemi bilirsin. Hep senin anneni düşünmekten bıktım Gül. Benim de bir annem var. Annem çekine çekine sizin evi aramış. Annemi tanımamış bile. Annem kendini tanıtmak için uğraşmış. Hani demiş, beraber oturduğumuz mahallede, çaprazınızdaki evde otururduk. O zaman demiş ki, anne. Ay, şimdi hatırladım. Hani ikide bir su basan bir evdi değil mi? Hı -hı. Yüzü böyle çilli bir çocuk görürdüm balkonda. Doğru, o çocuk benim Mehmet'im. Şimdi çocuk değil tabii. Büyüdü. Hepimizin çocukları büyüdü. Ben de sizi ziyaret etmek isterim. Uygun bir vaktiniz Ay de... Ne geveliyorsun sen? Çocuklar büyüdüyse büyüdü. Sadece çocuklar mı? Her şey değişti. Sen benim ne mertebeye geldiğimi biliyor musun? O döküntü evde otur Sonra benim gibi birini görmeye gel <gülüyor> Ay, Hayret yani <gülüyor> Meşgulüm canım Hadi hadi güle güle Gül Sen benimle evlenmeyi isteseydin Annenle konuşurdun O da annemle böyle pervasıca konuşmazdı Konuşmaya çalıştım dedim ya İnan annemin söyledikleri için çok üzgünüm. Sen benim bu dünyada birlikte olmak istediğim tek insansın. Bazen aşkımıza inancımı kaybediyorum. Kaybetme. Seni sevmesem buraya koşa koşa gelir miyim? Ben de seninle evlenmekten başka bir şey istemiyorum. inan. Belki de sana sitem etmemeliyim. Sen annen değilsin ki. Annemi yine aratacağım. ...lütfen bu sefer bir terslik olmasın. Çünkü unutma... ...annemin de bir kalbi var. Bizim çocuklar iyi çalışmış, bravo. Demek kamerada hırsızın yüzünü göremesek de yakasındaki rozetin ne olduğunu çözdük. Şekil büyütülünce ortaya bir kanarya çıktı. Evet komiserim. Şeklin altında da kanarya severler lokali yazıyor. Kayıtlarda böyle bir lokale rastlamadık. Düzmece bir yer olabilir. Yine de gözle görülür bir simge. Şu Orçun denen çocuk geldi mi? Bir ifadesini alalım bakalım. Belli olur? Belki bir şey çıkartırız. Çağırdık efendim. Geldi. Dışarıda bekliyor. Şimdi Orçun'u odaya alıyorum efendim. Efendim Kazım abi. Yusuf'cum parayı hazırladın mı koçum? Bak bekliyorum ha. Kazım abi parayı Hı? ödemem için daha iki günüm var. Beni niye arıyorsun? Hatırlatayım dedim aslanım. Kötü mü ettik ya? Merak etme. Zaten bir kaytar var ya. Ya ne laf anlamaz adamsın sen be. Borcum neyse ödeyeceğim. Anladın mı? Oldu mu? Ha. Bak işte rahatladım şimdi Yusufcu. Yusuf. Kiminle konuşuyorsun sen? Şimdi kapatıyorum. Parayı çekip seni arayacağım tamam mı? Bir arkadaşımla konuştum baba. Arkadaşın para mı istiyor senden? Gömü mü buldun Yusuf? Ne bu bereket? Kazandım baba. He. Protezini neden takmıyorsun? Ohurda yatıp hemen yenisini alalım sana. Böyle koltuk değnekleriyle olmaz. İstemez. Senin nereden geldiğini bilmediğin paranı istemem ben. Kazandım. İş kurdum dedim ya. Hani rozetini göstermiştim. Senin şu çok sevdiğin kanaryalarla ilgili bir yer. Bir lokal. Kanarya severler... Kanarya severler lokalı Masal bu. Hep evdesin. Ne zaman para kazanıyorsun? Anlamadım ki. Sırt üstü yatıp tavana bakarken mi? Sen onu benim külahıma anlat. Üstüme gelme baba. Ok yaydan çıktı. Kendini üzüp durma. Yahu annenin halini görmüyor musun? Çıldırdı sanki. Eve ne alacağını şaşırdı. O bir taraftan, senin nereden geldiği belli olmayan paran bir taraftan geldi üzülme. Annemi memnun edebilmek çocukluğumdan beri tek hayalimdi. Küçük bir çocuk için ne büyük yük... ...hayali bile. Saçma bir hayale kapılmışım. Annemi yanlış değerlendirmişim. Pişmanım baba ama çok geç. Dönülmez yollara girdim. Ne yaptın oğlum? Her, her derdin bir çaresi var. Anlat bana. Bu derdin çaresi yok baba. Hele senin gibi onurlu biri... ...anlatsam da anlayamaz. Beni affet. Yusuf bak kalbime inecek. Ne yaptın? Kötü bir şey yaptıysam biliyorum... Kötü bir şey yaparsam beni kendi ellerinle teslim edersin. Aslında en doğrusu da bu. Ben bakarım. Dışarı çıkıyorum baba. Yapmam gereken birkaç şey var. Yağmur indirecek gibi yanına şemsiye al. Hala beni düşünüyoruz. Senin hakkını nasıl öderim? Keşke sana layık bir evlat olabilseydim. Hoşça kal baba. Söyle bakalım Orçun efendi. Kuyumcular çarşısında ne yapıyordun? Komiserim bir akrabamın yeni doğan çocuğuna maşallah almak için oradaydım. Bak şimdi gözlerimi yaşarttın işte. Yalan söyleme. Tek bir dükkana bile girmemişsin. Paramın yetmeyeceğini anladım. Döndüm geldim komiserim. Yani soygunla en ufak bir ilgim yok diyorsun öyle mi? Salı gününün sabahı neredeydin? Yatağımda e, uyuyordum. Kanarya severler lokali hakkında da bir şey bilmiyorsun tabii değil mi? Bilmiyorum efendim. E, gerçekten. Peki niye şaşırdın bu kadar? Bak bildiğim bir şey var da söylemiyorsan... ...çıranı yakarım. Telefon eden kimmiş Gül, kiminle konuştun? Bir misafirimiz geliyor anne. Eski mahalleden bir komşumuzun yolu bizim evin tarafına düşmüş de. Ay pes pes. Kimmiş bu eski komşu? Mehmet'in annesi. Ben hemen bir çörek yapıp fırına koyayım. Aa, ay hemen kolları sıvadı bile. Ay bana sordun mu çocuğum? Konuk kabul edecek hal demeyin bakalım. Lor var mıydı dolapta sen onu söyle. Ay, ay bak cevap veriyor mu? Şu haline bak. <gülüyor> Nedense pek seviniverdin. Hem sonra bu kadın kahve içmeye gelmiyor mu? Aa, belki daha uzun böyle oturmak ister. Yani bir, bir söyleyeceği vardır. O, olamaz mı? Ellerimle çörek yapacağım. Hemen pişer şöyle sıcak sıcak. Aman aman. Onun ağzı iki laf yapmaz. Tutuk bir kadındır. Garibanın teki. Uğraştığına değmez yavrum. Bak, hem cep delik cep delik bir tip bu. İki çile yün alır bir yelek örer eskince söker bir daha örer. E öyle Böyle şey. okuttu Mehmet'i. Öre söke. Ay bu Mehmet de kıyıda köşede bir yerde bir dükkan açmış. Sanki okumuş da profesör olmuş gibi söz etmiyor musun yani? Meslek sanat okulunu bitirdi. Ay sen bunların her şeyini biliyorsun. E Mehmet'le beraber büyüdük unuttun mu? Herkes herkesin her şeyini bilir o mahallede. Aaa bak bu konuda haklısın. Şimdi bu eski komşu gelecek ya. Yeni eşyalarımızı görecek. <gülüyor> eski mahalleye hemen haber gidecek. Kulaktan kulağa dallandırıp budaklandırıp evimizi anlatacaklar. <gülüyor> gelsin gelsin. Ben mutfağa gidiyorum anneciğim. Hadi sen de şunları toparla. Hadi bak misafirimiz gelecek ona göre. Hadi anne. Yerimden hadi. kıpırdamam bile. Ben Mehmet'in annesini misafirden mi sayarım ayol? Oo, eline sağlık Mehmet Usta. Bitirdiğimizin bodrumdaki şi. Sağ ol Barol. Başlarken kolay olacak sandım ama bayağı bir oda yaptık buraya. Tuvalet, lavabo. Biri yaşar pekala. İyi de e, yukarıda dükkan var. Günlük güneşlik. Yerin dibinde ne işiniz var? Peki sığınak. E, lazım olur bir gün. E, ya o değil de usta. Bu dışarıdan geçen borular patlamaz değil mi? E, Titize çıkardım ama belli mi olur? Deneyip göreceğiz. Su tazikli gelirse patlayabilir. <gülüyor> e, kul yapısı. <gülüyor> Kazım abi. Duydun mu? Patlanmış. Gecelevi Bodrum'da kalmayalım oğlum kapa çeneni yav Mehmet Usta da sahi sanacak <gülüyor> ya gece gece insanın Bodrum'da ne işi olabilir ki <gülüyor> su basarsa ne yapalım patron yüzme de bilmem ben Mehmet Usta iki kuruş suyu okyanus sandı yav Allah Allah Aa <gülüyor> yok su yükselirse Bodrum'da mahsur kalırsınız havalandırma da var ben yolum bu tarafa düşerse vurar. Bir kontrol edin. <gülüyor> gel, gel usta, gel. Hem bir göz athasın, hem de bir çayımızı içersin. Oof, oof. Eşterilerimiz buyurun buyurun sucuk ve salam çeşitlerimizin tadına bakın buraya buyurun hadi buraya buyurun. Bu alışveriş merkezinde hem de süpermarketin manav reyonunun önünde işimizin ne Horçun? Ben de tam senin evine geliyordum. Bana doğru bakma. Konuştuğumuz belli olmasın. İzleniyor olabiliriz. Hoppala kim izleyecek ki bizi? Kim olacak? Tabii ki polis. Ortalıkta tek bir polis bile yok. Sivil kıyafetlilerdir de ondan göremiyoruz. Şu salam sucuk tanıtımı yapan kadın da. <gülüyor> yok artık. Parana yok olmuşsun sen. Telefonda da sakın eve gelme derken sesim titriyordu. <gülüyor> o günkü cesaretin nerede Orçun? O günü unut. Altınları sattığımızda her şey. Beni bugün karakolda sorguya çektiler. Ne? Nasıl olur? Senin soygunla bir ilgin yok ki Bakma bana çevir başını Cık. Bir torba al İçine birkaç tane elma koy Kamera kayıtlarında Saptamışlar beni Bir gün önce Kuyumcular çarşısındaydım da oh, İçim rahatladı O kayıtlardan bir şey çıkaramazlar Ciddi bir şey değil Çok ciddi Polis evimi gözet diyor Kuşkulanmışlar çünkü sakladığımız elmas taşların yerini değiştirdim. Ortalıktan toz olacağız Yusuf. Yamuk yapıyorsun. Hiçbir yere toz olma. Ödemem var, biliyorsun. Sen yakalanırsan işin ucu gelip bana dayanacak. Hapse girmek istemiyorum. Bu Kazım denen adamı parasını veremezsem dünyayı burnumdan fitil fitil getirir, anlıyor musun? Polis seni bulacak Yusuf. Beni biliyor olsalardı çoktan yakama yapışırlardı. Ceketinin yakasında rozetini unutmuşsun. Büyütüp okumuşlar. Olamaz. Olmuş işte biliyorlar. Bak polis bir ipucu yakalamaya görsün. Gerisi çorap söküğü gibi gelir. Bak sen aradan çekil. Elmasların yerini bana söyle. Yakalanırsam asla seni ele vermem. Olmaz. Altınları nereye sattığını soracaklar sana. Gördüğü gibi konuştururlar adamı. Biliyor musun? Malın üstüne yatmak için bahane bütün bunlar. Bana bakma ya. Dön önüne dön. Kaçacak olsan burada işim ne? Orası da öyle ya. Ne yapacağım peki? Bittim ben. Benimle köye gel. Orada bizi kimse bulamaz. Hem Kazım'dan da kurtulmuş olursun. Belki ikimizin beraber olması daha iyi olur. Ortada fol yok, yumurta yokken kaçak mı olacağım yani? Bizimkilerin kalbine iner. Sen bilirsin Yusuf. Ben hava kararınca yola çıkacağım. Doğru köye. Hadi bana eyvallah. Sakın beni tanıdığını belli edecek bir hareket yapma. Orçun? Orçun nereye gidiyorsun? Sucuğumuzun tadına bakın. Buyurun, buyurun. <gülüyor> Sucuğumuzun tadına bakmak ister miydiniz beyefendi? Siz? Madam Bana mı dediniz? Madam mı? <gülüyor> Yanılıyorsunuz. Beni biriyle karıştırdınız siz. Gördüğünüz gibi ben sadece ürün tanıtan bir görevliyim o kadar. Deminden beri sesinizi duyuyordum. Nasıl da tanıdık. Demek ki oyuncusunuz. Doğru. Bana oyun oynadınız. Bana o geceden söz edin adam. Hangi gece? <gülüyor> Sizi anlayamıyorum. İşte. Hayatını kararttığınız adam tam karşınızda duruyor. Bu... Size bir şey anlatmıyor mu? <gülüyor> Hiç de hayatınız kararmış gibi görünmüyor. Elmalar tatlı mı bari? Hangi elmalar? Aa, sadece şey için almıştım onları. Yemek için değil. Ay, yemeyeceksiniz de niye aldınız? Şuurunuz yerinde değil sizin. Baksanıza her şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Kendinize gelin canım. O kadar kendimdeyim ki madem. Hiç olmadığım kadar. Gözümün önünden bir perde kalktı sanki. <gülüyor> perde kalkar... Oyun başlar. Bana kurduğunuz oyunu şimdi anladım. O gece her şeyi düzmeceydi değil mi? Siz, o yüzü yaralı adam, öteki, herkes, her şey... Ay anlaşıldı. İştahınız yok sizin. Ürünlerin tadına bakmayacaksınız. Sizinle çene çalamam. Evet. Sucuk ve salam çeşitlerimize bakın. Tadına bakın. Acılı, fıstıklı, karabiberli sebzeli. Hepsi bizde. Buyurun, buyurun. Oyuna geldim Hoş geldiniz Keser teyzeciğim ee, Verin elinizdeki paketi de Paltonuzu rahatça çıkarın Gül kızım O paketin içinde kalbura bastı var Kendi ellerimle sizin için yaptım <gülüyor> Teşekkür ederiz. Niye zahmet ettiniz? Oho, hoş geldiniz Kevser Hanım. Hangi rüzgar attı sizi? Anneciğim. Kevser teyze sana kalbura bastı getirmiş. Üstüme iyilik <gülüyor> sağlık. Niye elime tutuşturdun şimdi bunu? Buyurun oturalım. Şöyle geçelim. Anneciğim izin versene. Ay, ya, tamam. Pencerenin önündeki koltuğa geçeyim. Orası <gülüyor> benim yerim. Anne, ev sahibi baş köşeye oturur muymuş? De, tabii tabii, buyurun Kevser teyzeciğim. Çocuk buyurun. muyum ben Gül? Ne bu hatırlatmalar? Hem al bakayım şu elimdeki şerbetli şeyi. Ay yepyeni koltuklarımız akar falan. Allah korusun. Cam kaba koydum, akar mı hiç? Şerbeti de çok değil zaten. Ay aman, aman. Alınmayın Kevser Hanım. Senin yaptığın yemekler dillere destan. Metin'i duymamış değilim. Yemeklerimi yiyenlerin güzel düşünceleri... Ay onun bunun evine gidip yemek pişiriyordun değil mi? <gülüyor> Tabii canım kolay değil onca insanı memnun edebilmek Hünerli olmazsan kapı dışarı verirler. Aşçılık yapmayı bıraktım Leman Hanım Hem yoruldum hem de Mehmet'in ele ekmek tuttu artık. <gülüyor> Gerek kalmadı diyorsun. Ee, ne yapalım? Biraz da sen otur köşemin deri gibi değil mi? <gülüyor> biraz da başkaları dinlensin değil mi anneciğim? Hep siz sefa sürecek değilsiniz ya. Kahvenizi nasıl içersiniz ki Eser teyze? Ben şekerli içerim. Köpüklü olsun ama tamam mı? Sana değil misafirimize sordum anne. Senin nasıl içtiğini biliyorum herhalde. Benim şekerim yüksek biraz. Senin elinden sade kahve içeyim güzel kızım. Nilay <gülüyor> keşer hanım çok yaşayın emi tatlı getirip tatlı tatlı konuşuyorsunuz. Ne desem diyeyim hiç hissini bozmuyor. İnsan insana kaynaşmadan bu işi hal yoluna sokamayız. Ne, ne işi? Ne, ne, ne, ne? anlamadım? Ne, ne işi? Asıl şimdi yağmur başladı. Ah, i̇yice indirdi. Bulutlar toplandı, toplandı. Gökyüzü karardı, karardı. Rahmet başladı işte. <gülüyor> Ay, sanki gökyüzünden canlı yayın yapıyorsunuz Kevser Hanım. Ayol çok alemsiniz. <gülüyor> alem olup olmadığımı bilmem. Ama el alem olmayacağım sanırım. İşte bu nedenle ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun ki... Birbirimizi kırmayalım Ay, ay bayılacağım ne, ne, ne, ne demek şimdi bu Bana hemen açıkla Gül Ne evet, demek şey, bu, bu, bu benimle ilgili bir konu anne Yani sadece benimle ilgili de değil Biraz da Mehmet'le ilgili Yani sizin konuşmanız Konuşup andaşmanız Bizim geleceğimizi etkileyecek Yani biz dediğimde Mehmet ve ben oluyoruz. Ay Ay tamam tamam tekrarlayıp durma anladım Sen ve Mehmet Ay ay ay. Ay şu su tesisatçısı Mehmet. Şükürler olsun. Eli iş tutuyor Mehmet'imin. Kızına gül gibi bakar. <gülüyor> Ay bunlardan başıma gelecekti, ben kızım için lüks bir hayat düşünürken meğer o çoktan didinip duracağı bir hayatı seçmiş. Allah'ım akıl alacak gibi değil pes doğrusu. Biz de öyle başlamadık mı hayata? Kafa kafaya verirler, zamanla her bir şeyleri olur. <gülüyor> Ay sen çalışıp durdu da sanki bir şeye sahip oldun Kersen Hanım. <gülüyor> Ay güldürme <gülüyor> beni. <gülüyor> Ay, anne, gülme. <gülüyor> anne gülme, anne gülmelerin gülme. olacak ne var? <gülüyor> ...benim duygularıma neden değer vermiyorsun? Ay, siz zavallılar... ...anlayın artık... ...bu dünyada paranız yoksa bir hiçsiniz... ...anlayın canım şunu... ...ikimizden biri yanılıyor anne... ...yanlış düşünenin kim olduğunu da... ...zaman gösterecek... ...ah görürüz... Eşek kafa. Ah, ah, ah, ah, ah. Anlamalıydım Recep. Anlamalıydım. Yusuf olacak o yeni yetmenin... ...iki gün önce parayı getiririm deyip... ...getirmemesinden anlamalıydım. Zıv zıv telefon ettim duvdu. Yusuf telefonu açtı mı... ...açmadı. Tufaya geldik işte. Ama patron ben dememiş miydim... ...benim ayakkabı ayakkabılarımdan... ...giyen biri züvüttür diye... Başlatma şimdi ayakkabılarından. Zaten canım burnumda. Neyse, en azından Nevin'in adresi cebimizde ya. Ya kapaca getirip boduma ben tıkacağım. Ama yazm abi. Çocuğu dövdün mü, olur mu? Pavlat bir çocuk o. İnsan insan acıyor. Sana ihtiyat yok oğlum. Yusuf kendi ayaklarıyla tıpış tıpış gelecek buraya, tıpış tıpış. Aa, niye o zaman Yusuf'u avayıp kendimizi helak ettik? Çünkü sen gece sessizce evlerine girip bir at pisliği koyacaksın ortalık yere. Ha. Yusuf da küplere binecek. Gelip bizi bulacak. Bana bak. Ha. O unuttuğu anahtar yanında değil mi? Anahtar yanımda olmasına yanımda. Ama ya yakalanırsan patron? Yakalanırsan seni tanımıyorum Recep. <gülüyor> Kahvaltı etmeden de çıkıyorsun Mehmet. Canım bir şey istemiyor anne. İki gündür ağzına bir şey koymadın. Olmaz böyle. Hem iki laf ederiz. Fena mı? Gül'ü istemeye gidemiyoruz işte. Ne olacak peki? Ya Gül'ümü başkasına verirlerse? Bu devirde olmaz öyle şey. İçini karartıp durma. Gül seni seviyor. Her halinden belli. İnat etme de otur sofraya. Hadi bakayım. Oturdum işte. E, çaya açık olsun Gül'ün annesinin sana söylediği laflar Hiç aklımdan çıkmıyor anne O kadını söylediklerini kurup kurup andan kesilmeye değmez Bir hal çaresi buluruz Gül'e kavuşabilecek miyim gerçekten Ya annesi onun aklını çelerse Ben neyim ki Küçük bir dükkan açtığıma şükreden Bir su tesisatçısı Bu işi nasıl yoluna koyacağım bilemiyorum Elim kolum bağlı Dur bakalım. Üzme kendini. Gül dürüst kız. Korkma. Gün daha yeni doğdu. Biraz bekleyelim. Hem bilmiyoruz ki onların evinde neler olup bitiyor. Ay, İmdat! Ay, bu ne? Pis bir şeye bastım. Anne. Çocuklar çabuk gelin. Anne. Çabuk. Çabuk. Bağışma seslerini duyunca yine kabus görüyorum sandım. Ay. Bu acayip şey de ne? Ah, çok fena kokuyor. Evet. Ahır gibi. Neden çığırışıyorsunuz sabah sabah? Anneniz bir tarafını mı kırdı yoksa? Yok baba yok annemi. Ay. Şu bizi kıskananlar. Ay, üstelik yeni aldığım halı, halıya bu evet. pisliği koymuşlar. Her şeyi zaten anne. Hemen temizleyeceğim tamam mı? Gidip mutfaktan naylon torba alayım. Ben... Yusuf'um, herkes hazretinden ne yapacağını şaşırdı. Ya ne demezsin? Giyinip şimdi çıkacağım. Meseleyi kökünden halledeceğim. Ah tabii. Sen iş adamısın. Polis Yüksek mevkilerde tanıdığın yok mu senin oğlum? Ben bir hiçim anne. Bunu ne zaman anlayacaksın? Sakın bu işe polisi karıştırma. Yusuf, hepme hayal kırıklığı yaşatacaksın bana. Aa. Beni artık suçlayıp durma. Kabul et. Biz hiçbir zaman zengin olamayacağız. Kabul et. Yazım! <Gülüyor> neredesin? Söylereceğim. O nerede? Yusuf, yavaş ol yavaş. Patvonun tepesi atavsa çok fena olur. O bodvumda. Tam yerinde. O ancak bu sıçan deliğine yakışır. Ne oldu? Biri beni var Nasıl evime girersin? Ailemi nasıl korkutursun? Hesap ver. Ooo. Hesap sorana da bak. Senetlerin süresi bitti Yusuf Efendi. Para nerede? Ha? Para nerede? Sen benim soruma cevap ver. Dolandırıcı herif. O gece düzmece bir kumar masası kurduğunuzu bilmiyor muyum sanıyorsun? Baksın. sen. Sen de beni kandırdın. Ha? Hani zengin çocuğuydun? Hani paraya para demiyordun? Nasıl da ters köşeye yatırdın beni. Bravo, bravo. Evime giremezsin anlıyor musun? Kötü benzetirim seni. Al işte. A <gülüyor> Masayı devirmek ne demekmiş gösteririm ben sana arasının üstüne. Ara. Bek, bek, bek, Genç, ellevini kaldım. Ya kaldırmazsam ne olur? Kolumuluk vereceğim. Affedersin. İş Ne oldu? 5 kuruş yok dem üstünde. Temiz, temiz. Silah yok. Ama ayakkabı labı yeni patron. hem de pahalısından. Habevin olsun. Yusufcu, ...biz görmeyeli cebin para görmüş. Recep... ...indir şunun suratının ortasına... ...o gülle yumruğundan. Hadi oğlum. Çak bir tane şunu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yumuştu paton? Aferin. Yusuf yeğe yapıştı. Görüyor musun patron? Paranı ödeyeceğim. Elimdeki malı satınca. Aa, ne malıymış bu? <gülüyor> Recep, <gülüyor> öttür şu salağı. <gülüyor> Bak Yusufcuğum, kulağını aç beni iyi dinle. Benim seni bekleyecek zamanım yok. Anladın mı Yusufcuğum? Bir kasabayı dolandırıp, bu evaya kaçtık. Anlıyor musunuz? Bak... Bak kuşseverler lokali tabelasını tabelasında çoktan indirdik. İyice gizleniyor musun? Yine çenen düştü Recep. Yani seni burada kimse bulamaz. Şimdi söyle bana. Satacağın mal neyin nesi? Bak yoksa bu sefer yakışıklığını da bozacağım. <gülüyor> ha? Kuyumcuyu soydum. Anladın mı? Malı sakladık. Satıp paranı vereceğim. Oo, Bak sen. <gülüyor> Radyoda duymuştuk soygunu. Ülginç. Şimdi bana güzelce anlat şu hikayeyi bakalım. Elmasları... Arkadaşım sakladı. Ha. Yerini bilmiyorum. Burumu kırdınız. Alçaklar. Götür onu. Bodrumdaki odaya tık. Sabaha kalmaz malın yerini hatırlayıver. Hadi oğlum indir aşağı indir. indir. Mehmet Gül iki gündür durmadan arıyorum Telefon neden açılmıyor Meraktan öleceğim Sizin evde neler oluyor Bizim evde neler olduğunu biliyor musun Bu kadar çabuk mu duyuldu Bu olanlarda senin suçun yok sen ne yapabilirsin ki? Öyle de olsa duyuyorsun istemiyoruz Mehmet. O kadar korkunç ki olanlar. Abartmıyor musun? Biz beraber olursak bu işin altından kalkarız. Annem sana alınmamış zaten. Annen biraz e, canını sıkmış o kadar. Ben seninle evlenmek istiyorum. Annenle değil. Ha? Ben şey sandım. Burada olanları biliyorsun sandım. Mehmet bilsen bizim öyle büyük dertlerimiz var ki Yusuf'un başına gelenleri bilmiysen yine mi Yusuf ne oldu iki gecedir eve gelmiyor belki eğlenceye dalmıştır yok hayır bilmiyorsun geçen sabah holun ortasında A ağlama <gülüyor> duyamam sana hemen size geliyorum İşte böyle Mehmet oğlum. Bir bir anlattım olup biteni. Oğlumun gittiği günden beri gözümüze uyku girmiyor. Gül dersen, bakar ne, ağlamaktan gözleri şişti kızcağız. Annem o gün bugündür odasından dışarı adım atmadı. Yusuf'u karşılamak için üstünde hep en güzel elbisesi var. Ay! İşte böyle arada sırada da kahkahalar atıyor kendi kendine. Durumunuzun bu kadar kötü olduğunu tahmin bile edemezdim. Peki polis ne diyor bu duruma? Yusuf Buhar olup uçmaz ya. Sanki bir şey biliyorlarmış gibi bir halleri var. Ne olmuşsa polise anlattım. Sonra komiser birden sözümü kesip... ...Kanarya Severler Lokalini sordu bana. Kanarya Severler Lokali de nereden çıktı şimdi? Polis bir iz peşinde sanki Mehmet oğlum. Ama ben pek bir şey bilmiyorum... Yusuf'un o lokale ortak oldum dediği aklımın bir kenarında kalmış o kadar. Yusuf'un orayla bir ilişkisi mi var? Sen niye şaşırdın bu kadar? Ee, yoksa su tesisatını yaptığın yer miydi orası? Ah, Nasıl da aklımdan çıkmış. Su tesisatından gayrısı var orada. Peki polis niye bir türlü o lokalin yerini bulamadı ki? Yeri belli değildir de ondan. Hmm. Vakit kaybetmeden kale dibine gideyim. Şayet Yusuf oradaysa polise bildiririm. Bak Gül, bu defterde Kanarya severler lokalinin adresi yazılı. Bir saat içinde dönmezsem polise siz haber verirsiniz. Anlaştık mı? <Gülüyor> usta, usta, sen misin? <Gülüyor> Birden bir ev Nasıl da karşıma çıkıverdin öyle. Bodrum'da ne işin var? E, su tazeki arttırılacakmıştı Recep. Ha. Belediye anons etmiş. Hemen koştum buraya. Kazım abi hamama gitti. O izin vermezse olmaz. Aa, iyi ya işte. O yokken e, büküvereyim vidaları. Hadi yol ver. E, o, olmaz, olmaz dedik ya. Su basarsa ne yapacaksın? Ya. Göl olacak burası. E, buluruz diyorsun Dovu. Ha, senin patron gelene kadar çoktan bitirmiş olurum. Burular bodrumun girişinde zaten. O, o, odayla ilgisi yok yani. Yok canım, Odayla bir işim yok. Bak, ee, ee, burayı seller götürürse bütün suç sende. Ha, ha. İyi, iyi, iyi. Hadi hadi hadi geç geç geç çabuk çabuk yap bitir hadi hadi. Alet çantamızı da açalım. Usta hemen bitir dedin. E Güneş döndü. Gölgelevin yevi devişti. Bitirirmedin. <gülüyor> e, Bura çok karanlık da ondan. E, fener'i yanıma almayı unutmuşum. Bakkala gidip bir bu malı versene. <gülüyor> ah, dünyada olmaz. Eli kulağında Kazım abi de gelir zaten. Burada gövmezse beni bacaklavımı kıvam. Yahu senin şu patronda ne acayip. Hep dayak mı atıyor sana? Bak... Seninkine yakalanmayalım bir de. Hadi, ha. hadi bir mum bul da iş uzamasın daha fazla. Ee, anlaşıldı, anlaşıldı. Yukavda bir el lambası olacak. Ha? Bavi gidip bir koşu onu alayım ben. Ha. Ha. Hadi bakalım. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Buradayım. Ya varım kurtarın beni. İmdat. Mehmet abi. Sen bizi gözlerime in Yusuf ne bu halin? Kan revan içinde sin. <gülüyor> Nelev oluyor burada? Göğülsünüz siz. <gülüyor> sen <gülüyor> Gel. Aa! Geldim. ne oluyor be? Tut tut tut. Gel. Tut tut. Gül, her zaman buluştuğumuz bu çay bahçesi bugün gözüme ne kadar farklı geliyor. Hayatım sallaç pamuğu gibi atıldı da ondan Mehmet. Geçen pazar Yusuf'a temiz çamaşır götürmek için hapishaneye gittiğimde Orçun'un annesiyle birlikte görüşme vaktini bekledik. Hiç konuşmadan. Niye buradayız diye sordum kendi kendime. Meğer dikişlere yetiştirme telaşı ne güzel bir telaşmış. Şikayet edip durduğumuz sıradan hayatımızı sevmeyi öğrendik aslında. Başımıza gelenlerin bir de bu yanını düşün. Her şeye hep iyi tarafından bakarsın zaten. Annem sizin iyi kalbinizi nasıl da kırdı değil mi? Annenin bize söylediklerini unuttuk bile. Aslında o kendini etti. Şimdi nasıl? Annemi hastaneye yatırdığımız ilk gün görmeliydin. Gözlerinin altı halka halka, sakinleştirici iğnelerle sersemlemiş. Üstünde bir pazen gecelik. Ah oh. Üzülme artık. Oh. Hayat insana gülen yüzünü de gösterir. Ben o gün yerin dibindeki o odada Yusuf'u öyle kan revan içinde gördüğümde bile hayattan umudumu kaybetmedim. Kanarya severler lokalinin adresini polise vaktinde verdik değil mi Mehmet? O dehlizde insan nasıl kalır? Biz onlarla boğuşurken e, polisler birden içeriye daldı. Kıskıvırak yakaladılar onları. Hı. Tabii bu arada. Olan Yusuf o oldu. Hı hı. Gül. Hı. Biliyorum. B belki zamanı değil ama. Ee? Şey. Ne? Bak. Nişan yüzüklerimiz. Bunlar Ne yani buracıktan Nişanlanacak değiliz ya Neden olmasın Bize hayat ne sürprizler yaptı Şimdi sıra bizde Yarın akşama kadar sabredemez misin Babamdan istemeye gelirsiniz he? Baban seni bana verir değil mi Sana bir sır vereyim mi Bugün aylardır ötmeyen kanaryası Birden şakımaya başladı Keyfi biraz olsun yerine geldi size hayır diyeceğini hiç sanmıyorum Mehmet. Her şey nasıl da yoluna girmeye başladı. İşte bunun adı hayat.